Kardeşlerim, bir baba Hz. Yakup aleyhisselam gibi oğlunun kerimesinin önünde duracak iffet abidesi, iffet anıtı olacak. Bakacak çocuk, bakacak oğlan, bakacak kız, babayla olacak, babayla erecek, bir güneş gibi vuracak baba. Çiçeğe nasıl hayat veriyorsa güneş, babanın hayası. Annenin edebi o çocuğa Kemal aşılayacak. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın edebiyle hem hal olacak. Gençleri, muhatapları, evlatlarımızı etkileyebilmek için bir bize baktıklarında edep görecekler, haya görecekler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam babası Yakup'ta ne görüyorsa çocuklar babalarında, annelerinde onu bulacaklar. Bir gün Kaplar kapatılıp onlara tuzaklar kurulduğunda babasının annesinin önünde diz çökmüştü o çocuk. Orada allah Teala'nın buyruklarını dinlemiş, onlar zihninde canlanacak, kalkacak Yusuf gibi aleyhisselam kaplara koşacak, orada destanlar yazacak.